Katil ve zulümden sakınalım. Bir toplumda şefkat, merhamet ve akrabalık bağı kesilirse, kalplerde hırs ve haset yani menfaat düşkünlüğü alevlenirse, öldürmek gibi cinayetlere sevk eder. Hadis-i şerifte, <gülüyor> İnsanların en asi olanı bir ehli imanı katledendir buyurmuştur. Ayeti kerimede "Ve la tektulun nefse'lleti haramallahu illa bil hakki ve men kutile mazluman fakat jaalna liwalihi sultanan fe la yusrif fil katli innehu kana mansura." Allah'ın haram kıldığı cana haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz öldürülenin Velisine, eşittir mirasçısına yetki vermişizdir O da katilde israf etmesin Çünkü o cidden yardıma mazhar edilmiştir El İsra suresi ayet 33 Buyuruldu Haksız olarak öldürülenden miras alan velisi Dilerse katili öldürür Dilerse afuv eder Dilerse diyet eşittir kan bedelini alır Böylece katilin tebesi üç hasletten biriyle gerçekleşmiş olur. Hadisi şerifte İnna Allaha tebaraka ve taala keteb el ihsane ala kulli şeyin. Feiza kateltum fa ahsinu el katlata ve iza zabhtum fa ahsinu ez zabhata ve al yuhid ahadukum shafratahu ve al yureh zibahatahum. Gerçekte Allah tebaraka ve teala iyilik yapmayı her <gülüyor> şeyin üzerine yazmıştır. Eşittir, gerekli kılmıştır. Allah Teala'nın size verdiği hakla katili öldürmek istediğiniz zaman işkenceyle sınırı aşmaksızın öldürmesinde iyilik yapın. Allah Teala'nın size verdiği hakla bir hayvanı boğazladığınız zaman boğazlamasında iyilik yapın. Sizden biriniz bıçağını adam akıllı bilesin. Boğazlanan hayvana istirahat versin buyrulmuştur alek, katil demirle öldürmüş ise, mirasçı aynı demirle, bir tahta parçasıyla öldürmüş ise, aynı tahta parçasıyla, taş yahut hançerle öldürmüş ise, aynı taş yahut aynı hançerle, aynı keyfiyetle öldürür. Katilden başkasını öldürmesi, israf yani kısas hakkının sınırını aşmaktır ve büyük günahtır. Böylece boğazlamak istediği hayvanı yerde süründürmesin, hayvana bıçak göstermesin, kör bıçakla da boğazlamasın, boğazladıktan sonra can çekişmesini, yani kanın tamamıyla akmasını beklesin, çırpınmasını engellesin. Hadisi şerifte, La yahillu demumri in muslimin yeşeru en la ilahe illallah ve enni rasulullahi illa bi ihtâselâsin Allah'tan başka hiçbir ilah eşittir mabud, eşittir zatıyla sevilen yahut zatından korkulan tapınak, eşittir tanrı yoktur deyip ve gerçekte de benim de eşittir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun elçisi olduğumu kalbi tasdikle ikrar eden Müslüman bir kişinin kanı üç şeyden birinden başkasıyla asla helal olmaz. A. Evli olduğu halde zina eden. B. Cana can eşittir haksız yere insan öldüren. C. Dinini bırakıp cemaatten ayrılan. Diğer bir hadisi şerifte. Yahillu Bade Bade bihi. Müslüman kimsenin kanı şu üç şeyden birinden başkasıyla asla helal olmaz. 1 Evlilikten sonra zina etmek 2, Müslüman olduktan sonra kafir olmak 3 haksız yerde bir canı öldürmek. Ve bin netice bu sebepten biriyle öldürülür. Bir diğer hadisi şerifte <gülüyor> İki Müslüman silahlarıyla vuruştukları zaman öldüren ve öldürülen ikisi de ateştedir buyurulmaktadır.